Kurusa fidanım, güllerim solsa, Gönlümde solmayan gülümsün benim. Yaprakların gazel olsa dökülse, Daha taze fidan, dalımsın benim. Ağırsa saçların, belin bükülse, Birer birer hep dişlerin dökülse, Kurusa vücudun, kanın çekilse, Yine şu gönlümün yarisin benim. Bülbül'ün gül için zarı misali, Kerem'in bağrının narı misali, İnler garip gönlüm arı misali, Tadına doyulmaz balımsın benim. 1938 yılında Kırşehir'in Çiçek Dağı'na bağlı Abdallar Köyü'nde doğdu. Babası Muharrem Ertaş, Orta Anadolu Türkmen Abdal Müzik Geleneği'nin bilinen en güçlü temsilcilerinden birisidir. Eserlerinin birçoğunda Garip mahlasını kullanmıştır. Kendisine has üslubuyla hem saza hem de sese olan hakimiyeti sayesinde kısa zamanda tanınarak şöhreti yakalamıştır. Anadolu Abdallarının en büyük temsilcisidir. Abdallar kendilerine has yaşantılarıyla günümüzde de Türk kültür hayatı içerisindeki işlevlerini devam ettirmektedirler. İster bir tasavvuf zümresi olarak görülsün, ister bir geleneğin temsilcileri olarak değerlendirilsin, Abdallar'ın Türk kültürüne yaptığı katkılar göz ardı edilemez. Abdallar, dili kullanmadaki yetenekleri, icra ettikleri eserlerindeki doğu bilgeliğine has derinlik ve müzikal kabiliyetleriyle, Dünden bugüne, kültürün ve geleneğin önemli taşıyıcılarıdır. Bir yaratmış Allah tüm insanları. Ayrılık fesadın sözünden olur. Ayrı görme gel şu insanoğlunu. Her niyet kişinin özünden olur. Güneşi bir kuvvet karartır mı hiç? Allah sevmediğini yaratır mı hiç? İnsan olan insan darıltır mı hiç? haksızlık haksızın yüzünden olur insana aşığım hak özümdedir garibim özümde hem sözümdedir ruhunun aynısı bak yüzündedir hakikat insanın gözünden olur sanatı kişiliği dili şivesiyle tepeden tırnağı yerel ve mahalli olmasına rağmen evrensel değerlerin sesidir Temsilcisi olduğu büyük ve köklü gelineği kendine has bir dil ve üslupla yenileyerek günümüze taşımasındaki olağanüstü başarısı onu önce ulusal sonra uluslararası bir şöhrete taşımıştır. Neşet Ertaş'ın sanatı ve eserleri halk müziği kültürü açısından da incelenmiştir.